Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dasınız Günaydın herkese ee, Bugün Pelin ve Serkan e, Burada değil Ben Mehveş Evin e, Ve konumuzla birlikte Ekonomi ekolojide e, Yine gündemdeki e, Bir takım maddeleri özellikle de Son zamanlarda e, Çok dikkat çeken bir haber vardı GDO'lu ekmekle ilgili Onu konuşacağız ama önce bağlan Konuğumuza bağlanmadan önce e, küçük bir hatırlatma yapalım. Çünkü e, dün dünya su günüydü. Ondan önce de e, ormancılık günüydü. E, ormancılık günüyle ilgili daha önce konuk ettiğimiz Profesör Doğan Aytol'un söylediği, aktardığı bir e, rakamı ben de aktarayım burada. Türkiye'de ormanlara kurulan işletme sayısı 68 bini aştı. Dünya su gününe gelince... Bir de oradan bahsedelim bu programda yer veremeyeceğiz çünkü bu, bu senenin teması atık su ve Dünya Bankası 2016 raporundan yola çıkarak su güvenliği ile ilgili bir takım rakamlar ve bilgiler açıklandı. Deniyor ki su güvenliği gelişmede en önemli küresel risk ve su kıtlığı 2050'ye kadar gayri sahifi yurt içi hasılada yüzde altılık bir düşüşe yol açacak. Bunlar tabii çok ciddi rakamlar ee, üzerinde detaylı bir şekilde konuşulması gereken rakamlar. Ama dediğim gibi bugün e, GDO'lu ekmek meselesini konuşacağız. Geçen hafta e, 19 Mart'ta galiba Hürriyet'te bir haber vardı. Adana'da e, ekmekleri geç bayatlatan ve hacimli gösteren e, ekmek GDO'lu soya e, kullandıkları ortaya çıktı. Bu bayağı geniş bir şekilde basında da yer aldı. E, haberde fırın e, bu malzemeyi satan kişiyle de konuşulmuş Gayet rahat biçimde 100 fırından 80'ine bu e, GDO'lu soyayı sattığını söyledi Daha sonra e, gazeteciler tabii konuyla ilgili olan e, bakana da sordular Faruk Çelik biliyorsunuz Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı O da e, şöyle bir cevap verdi 1 Ocak'tan itibaren fırınlar kayıt altına alındı dedi Şimdi bu tabii e, soruya bir cevap değil, ge doğulu ekmek e, konusuna bir cevap değil, denetimler nasıl e, yapılıyora bir cevap değil e, ve e, bununla ilgili zaten detayları da konumuza konuşacağız. Konumuz Bülent Şık, e, gıda mühendisi belki e, bir gündeki bir biyanetteki yazılarından da hatırlayacaksınız. E, alanı çevre dostu analiz yöntemleri. Ve maalesef Bülent, ile ihraç edilen, Akdeniz Üniversitesi'nden ihra ihraç edilen akademisyenlerden biri. Merhaba Bülent. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? İyi yayınlar diyeyim. Teşekkür ederiz e, Bülent. Eğer e, senin için de mahsur yoksa bu programı ihraç edilen, haksız yere ihraç edilen bütün akademisyenlere adamak istiyorum. E, senin gibi değerli, alanında uzman e, ve müthiş çabaları olan... Ee, bilim insanlarının e, bu ülke topraklarına bu şekilde e, itelenmesi ne gerçekten e, büyük bir üzüntü diyorum geçmiş olsun çok teşekkür ederim hiçbir sakıncası yok çok da memnun olurum hatta izniniz olursa bir ek yapayım ben de. E, içeride haksız yere tutulan e, ve e, bu bizim yaptığımız çabaları da kamuoya yansıtan bütün gazetecilere de anmış olalım burada haksız yere tutuklanan. Tamam. Ahmet'i e, de ona... özellikle analım mı? Yani hepsine, onu Ben hepsine, hepsini Helvette. analım. Tamam. tamam. <gülüyor> e, Bülent şöyle e, bir şey yapalım. Sen zaten Biyanet'te konuyla ilgili yazı da yazdın. E, öncelikle bir e, GDO nedir? E, genetiği değiştirilmiş organizma nedir ve biz neden bu e, yani bunun zararlarını konuşuyoruz gerçekten zararlı mı diye bu işi bir bilen olarak sana bir soralım. Estağfurullah çok sağ olun ben de dilim döndüğünce açıklayayım. E, genetiği değiştirilmiş organizmalar e, iki türlü düşünelim bunu yani şöyle e, aslında doğada e, tarım yaptığımız zamanlardan bu yana işte melezleme dediğimiz e, bir takım işlemlerle ee, geleneksel tarımda da e, çeşitli canlıların e, üremesine, çoğalmasına müdahale ediyoruz. Ama bu işin bir yönü ve klasik yöntemler, binlerce yıldır insanların yaptığı yöntemler, yani bir ürünü e, kendi cinsinden başka bir ürünle işte melezleyerek ona yeni nitelikler kazandırmak gibi. E, ama gediği o işin farklı, çok farklı. E, burada temel esprî. E, bir türün genetik yapısını kodlayan, ona kendine özgü, türsel özellikleri veren yapının değiştirilmesi üzerine, bir kısmının değiştirilmesi üzerine. Ve başka bir canlı türünden aldığınız genetik materyali o canlıya aktarıyorsunuz, transfer ediyorsunuz. Dolayısıyla yapılan işlem aslında laboratuvar koşullarında bir canlının milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş, ona kendine özgü niteliklerini kazandırmış e, yapısının insan eliyle değiştirilmesi işlemi e, bu tabii ki e, pek çok açıdan hani sakıncalı etik açıdan tartışılıyor dini açıdan tartışılıyor akademik olarak e, uzun vadeli açısından da risklere, tabii tabii sağlık açısından tartışıyor. yani farklı farklı cephelerden ciddi tartışma yaratan bir işlem. son 25 30 yıl özellikle 80'lerin ortalarından bu yana gündemde olan bir konu. Evet. Ee, şöyle bir şey de var artan nüfusu beslemek açısından bu tarımda yapılması lazım kullanılması lazım diye bir takım bilgiler de dolaşıyor ortada o konuda ne diyeceksin? Şimdi bu 1950'li yıllardan beri dolaşımda olan çok özür diliyorum kullanacağım ifadesin geiiktir yani akademik bir hem de öyle artan nüfus artıyor biz ona besin yetiştiremiyoruz o nedenle bunları yapıyoruz gibi. Neden böyle söylüyorum? Sert bir ifade gibi oluyor ama akademik yani büyük bir kısmının açılış cümlesidir bu. Hmm. Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar yetersiz, işte onu yapmalıyız, bunu yapmalıyız, onu yapmalıyız da işte GDO yapmalıyız, tarımsal e, ilaçları ya da pestisitleri ya da toksik kimyasalları çok kullanmalıyız gibi ifadeler yani böyle bir tür e, hiçbir ampirik şeye dayanmayan. E, İfadeler, kanaatler bunlar. Biraz lobiye aslında, dayanıyor galiba değil mi bu ya, iş büyük e, şirketleri? İşi böyle meşru kılmak için kullanılan ifadeler. Aslında dünyada bir besin kıtlığından ziyade gıda adaletsizliği, dağılımda bir adaletsizlik, yoksulluk gibi e, meselelerden kaynaklanıyor bu beslenme yetersizliği. Çünkü dünyanın ürettiği besinin, bakın çok dikkat edin Hı -hı. buraya, yaklaşık olarak yüzde kırk sekizini dünya genelinde e, biz heba ediyoruz. Yani atıyoruz. Evet. E, kullanmadan atıyoruz. Amerika'da bu olan yaklaşık üçte 1 civarında. Yani ürettiğiniz gıdan üçte birini çöpe atıyorsunuz. Bu bunda bu israf anormal boyutlarda yani yapman lazım. Açmalıksa bu ile ilgilensek daha iyi olur diyorsun değil mi? Evet. İşte 12-13 milyar insana yetecek kadar gıda üretiyoruz her yıl. Dünya evet. yani, nüfusu 7,5 milyar civarında şu anda. Her iki katı gıda ürettiğimiz söylenebilir yani. Peki GDO, şey hmm, ikisi sözünü kestim. E, GDO e, konusunda e, Türkiye'deki mevzuat biraz karışık. Daha doğrusu şöyle hayvan yemi de kullanılabilir deniyor. Fakat mesela bu son e, fırın Adana'daki fırında ortaya çıktığı gibi e, bir, bir takım e, kişiler e, denetimden de muaf olduğu için e, GDO'lu ürünü kullanıyorlar. Hı hı. E, bu konuda senin bilgin ne yani e, şey nedir e, mevzuatı nedir no normalde yasak GDO'lu evet. ürün kullanmak değil mi gıdada Yatak, e, doğru. E, Peki doğru. nasıl yapıyorlar böyle yani e, isteyen gidip aslında GDO'lu ürünü e, ürettiği bir işte e, üründe kullanabiliyor demektir Demek ki denetim yok. Şimdi yani bunu ben Diyanet'e soru konusunda yaptım. Hı hı. Aslında bakanlığın tabii kritik cevap vermesi gereken şey bu. Gevdoğu konusunda aslında Türkiye'deki kamuoyu gerçekten e, çok e, ben, benim hani baktığım yere... E, ben söylüyorum çok doğru bir yerde duruyor yani evet. biz bu canlılık meselesini canlılığın devamlılığı meselesi çünkü GDO ile ilgili çalışmalar böyle sert müdahaleler yapma konusunu gerçekten ihtiyatla yaklaşmalıyız bu, bu işin bir tarafı bu konudaki kamuoyu tepkisi zaten GDO'lu yiyeceklerin Türkiye'de gerek tarımının yapılması gerekse yiyecek olarak piyasaya sunulması noktasında zamanda çıkan biyogüvenlik kanunu vesaireye geri adım attırdı. Fakat o kanun zaman içerisinde değiştiği bu yem maddeleri üretiminde, yani yem endüstrisinin kullandığı mısır ve soyayı Türkiye ithal edebilir hükmü, kanunu. İşte neyse geçti yönetmelikle ve özellikle soya, yıllık 2 milyon ton gibi bir soya ithalatımız var. E, Mısır 1-1,5 milyon ton arasında değişiyor. Türkiye'ye girmeye başladı yıllardır. E, ondan önce ne vardı onu da bilmiyoruz. Aslında hmm. bu tip ürünler 20 yıldır çok çok yüksek miktarlarda üretiliyor. Mesela şu an dünyada e, serbest ticarette konu olan soyanın %85'i yuvarlak söylüyorum %82-83 o aralarda değişiyor. E, soya, soya yani normal soya tarımı yapılıyor ama çok çok düşük oranlarda. Mısır ee, yine Hakeza çok yüksek oranlarda e, Gedoğlu işte Amerika'da Arjantin çeşitli ülkelerde bunların tarımı yaptığı dünyaya sunuluyor ucuz e, fiyat olarak e, çok sübvans ediyor Amerikan tarım e, örgütleri kamu kurumları bunu evet. şimdi tabii bizim ülkemize giren bu ürünlerin bir kere gümrükte bir analizin yapılması lazım adım adım gitmek gerekiyor ama bu yapılmıyor. Yani e, yem amaçlı e, giren ürünlerde yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyoruz. Çünkü hı hı. Bu, bu tip analitik çalışmaların, bakanlıkın hiçbir doğru düzgün şeffaf yapısı yok bilmiyoruz yani. Ancak böyle bir skandal ortaya çıkarsa biliyoruz. Hemen hatırlatayım. E, üç yıl önceki e, e, pirinç skandalını hatırlayın. Tabii. Nersin gümründe olan. Onun ne olduğunu hala bilmiyoruz yani e, İki yıl ya da bir buçuk yıl önce bir haber vardı. Fikri takip yaptığım bir iş olduğu için söylüyorum. Evet. Oradaki pirinçlerin, binlerce ton pirincin e, orduya mesela orduyunun tüketimine sunulduğuna ilişkin bir haber çıktı ve yalanlanmadı o haber. Onun dışında iki yıl önceki yine böyle Mayıs ayındaki mama skandalını hatırlayın. GDO'lu bebek mamalar skandalını. Evet. Şimdi, evet. şimdi adım adım gidelim. Bir kere gümrüğe giren her ürünün, gıda ürünün e, sağlık açısından bir kontrolün yapılması lazım. Evet. o kontrollerde bunlardan bir tanesi. Şimdi diyelim ki bu yapılıyor veya yapılmıyor. Bu ürün Yediroğlu soya e, Türkiye'ye girdi. Hı hı. E şimdi bunun nerede kullanacağını yasal olarak e, bakanlık e, hükme bağlamış. çünkü bunu sadece yem sanayi kullanabilir. E, Türkiye'de binlerce yem fabrikası yok yani. Hı hı. E, üç aşağı beş yukarı hangi yem fabrikasının ne kadar soya kullandığını, ne kadar e, Mısır Yediroğlu mısır kullandığını çok rahat test etmek mümkün. E şimdi e, bu peki giren e, soya ürünü, GEDO'lu ürün, bir şekilde o sistemin çıktığı aşikar. Bu nasıl mümkün oluyor? Tabii işte e, bu skandal sayesinde gördük. Aslında 2012'den beri bizim söylediğimiz bir şeydi bu. En azından yazan çizen bu konuyla ilgili bu ürünlerin kesinlikle kontrolünü sağlayamazsınız noktasından yaklaşıyorduk. Şimdi buradaki mesele şu. E, diğer ürünlerde ne var? Şimdi soya dediğimiz şey hı hı. o kadar çok gıda maddesi üretiminde kullanılıyor okay. ki yüzlerce, inanın yani soya çeşitli soya reçeteli bitkisel ürünler soslar, şekerlemeler, çikolatalar bisküvi vs. vesaire cibil gibi üründe kullanılıyor pek çok dolayısıyla genel olarak bir çalışma yapmadan kalıntı var mı yok mu çalışması yapmadan bir şey söylemek zor ama bunu gösteriyor ekmekteki olay bu sistem bunu kontrol edemiyor ne söylenirse söylensin bunu yapmak mümkün değil bu işin bir yönü evet. diğer yönü GDO konusu sadece şey üzerinden tartışılmamalı yani şüphesiz sanki mevcut durum bizim yasal yönetmeliklerimiz zaten aykırı. Kamuoyunun da bu konuda bir fikri var. Genel olarak reddediyor o tüketimini. Yedi ürün tiketini, evet. Türk kamuoyu, çalışmalar. %80'nin üzerinde böyle bir şey var, hissiyat var. Bu konuda çok net şey. e, halk, yani kamuoyundaki tepkiler e, gerçekten net. Başka ülkelerde bu kadar olmuyor mesela. E, bu, bu da dikkat çekici ama herhalde bu konudaki e, sivil toplum, bu konuda çalışan sivil toplumda bayağı payı var. Bundan. Bence onların bir başarısı. Hı -hı. E, iyi anlatıldı bu konu, öyle düşünüyorum. İşin bir yönü. ama daha kritik bir şey var. Bu şimdi... GDO çalışmaları yani GDO'lu ürünlerin e, ne gibi e, sağlık sorunlarına, çevre sorunlarına yol açtığına ilişkin e, akademik çalışmalar giderek artmaya başladı. Şimdi bir dönem bunlarla ilgili çalışmalar yapmakta çok sıkıntılar vardı. Yani GDO üreten firmalar sizinle sözleşme yapıyordu. Neyi yapıp neyi yapamayacağınız akademik çalışma anlamında dikte ediyordu falan. Ama... Ee, mesela çok yakın zamanda çıkan bir çalışmadan bahsedeceğim ben Diyanet'teki yazıda da o şeye çalışmaya atıf yaptım, araştırdım bir konu olduğu için söylüyorum. GEDO'nun sizin bahsettiğiniz gibi bir iddiası GEDO üretimini savunanların açlıkla mücadele son derece absürt kötü bir argüman o. Çok rahat çürütülebilecek bir argüman açık söyleyeyim ki şöyle bilim insanı olmaya da gerek yok. Gıda politikalarına biraz bulaştıysanız meselenin olmadığını çok iyi bilirsiniz. Ama daha kritik bir şey var. İkinci bir argümanı var. doğucuların ya da bunu savunanların. YEDO tarımda toksik kimyasal kullanımını azaltacak. Bu aslında en fazla savunulan ve e, akademide en çok tartışmaya yol açan GEDO savunucularının öne sürülen görüşlerden biri buydu. Bu gerçekliği ee, var mı bunun? Yani. Bunun gerçekliği olmadığı gibi çok ağır Hı. başka sorunlara yol açtığında biz yıllar içerisinde şu an fark etmiş durumdayız. Şu olay şu, şimdi siz bir mısır ya da soya ektiğinizde o ek, ekim yaptığınız alana bir takım zirai kimyasallar kullanıyorsun. işte. pestisit diyoruz biz bunlara. İşte herbisitler var bunların bir grubu. Herbisit ot demek ot öldürücü. Yani hmm. siz bir alana soya ektiğinizde orada soyanın dışında Başka çoğalabilecek her şeyi ortadan kaldırmak için ilaç diye nitelenen aslında toksik kimyasal maddeler kullanıyorsunuz. Şimdi sizin e, diktiğiniz geboğlu soya ya da mısır sizin attığınız ilaçtan etkilenmiyor. E, diğer e, yabani bitkiler olarak e, nitelediğimiz bitkilere kıyasla. Dolayısıyla iddia şu. Yani siz çok az ilaç atarak aslında ya da ektiğiniz e e e e GDO'lu bitkinin içerisine kendisinin bir ilaç üretmesini sağlayarak yani ilaç dediğimiz şey ama toksik kimyasal ona dikkat edelim. E Ortamdaki yabani bitkileri yok etmek için çok daha az ilaç kullanırsınız. GDO tarımı yaparsanız çok detaya girmeden anlatayım. Şimdi Hı -hı. burada kullanılan ilaç glifosat isimli bir ilaç. Glifosat e 2015'te Dünya Sağlık Örgütü tarafından e muhtemel kanserojin olarak nitelendi. Ve çok hızlı söyleyeyim, biraz e, çağrışımını yapmış olayım. Şu an akademik çalışmalarda glifosat çağımızın dedetesi olarak, yani günümüzün dedetesi olarak niteleniyor. Hmm. DDT'nin genel... de ne olduğunu bir kısaca söylersem, e, ya, DDT, dinleyicilerimiz için. E, 1950'lerden 70'lerin sonuna kadar kullanılan, e, Türkiye'de 35-40 yıldır yasak olan dünyanın pek çok ülkesinde yasak. Sadece Hindistan'ın belli bölgelerinde kullanılıyor, Orta Afrika'da fıtmayla mücadele için. Onun dışında her yerde yasak. Çok kalıcı bir şekilde... E, tabiatı kirleten yani suyu toprağı kirleten kalıcılıktan kastettiğim şey de şu çok uzun yıllar boyunca o zehirli etkisini koruyan Evet. düşünüyorum tabi ki kanserojen de değil mi? kanserojen DT'den, işte hı. meme kanserine yol açıyor prosat kanserine yol açtığına ilişkin çeşitli çalışmalar var vesaire e, besin zincirinde birikiyor en önemli bir problem bu e, biz üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala gıda analizlerinde DDT kalıntısı buluyoruz DDT'nin çok kullanıldığı ve toprağın Olsun çok şey. kirlendiği yerlerde hı. böyle bir zehir Glifosat ile ilgili sorunu hızlıca geçeyim zamanımız. Tabii. A. Glifosat bir toksik kimyasal e, özellikle genetiği değiştirilmiş organizmaları yapacak e, tohumları üreten büyük e, firmaların işte eskiden Monsanto'yu sonra onu Bayer aldı. Onlar aynı zamanda glifosat üreticisi. Yani siz GDO tarımı yapacaksanız bir masır ya da soyu alacaksanız e, arazinizde kullanacağınız Tarımsal, kimyasal, toksik kimyasal da glifosat, glifosat. olmak zorunda. Hmm. Birbiriyle uyumlu çünkü ikisi. Yani GDO tarımı yapıyorsanız onu kullanmak zorundasınız. Böyle hmm. bir enteresan e, pazarlama işi var. işin arka planında bir zorunluluk gibi. Çok e, enteresan. Aynı enteresan zamanda. Şimdi sorun şu. Glifosat kullanımı e, sözde azalacaktı. ocular bunu 10 yıl, 15 yıl önce çok savunuyorlardı. E, biz toksik kimyasal kullanımını azaltacağız deniyordu. Ama yapılan çalışma şunu gösteriyor. Mesela Amerika'da örnek vereyim yani başka yere tamam. gitmeden. Amerika'da glifosat kullanımı, GDO tarımı yapılan bütün arazilerde %30 artış gösterdi. Bunun nedeni hı hı. E, siz, e, sizin kullandığınız e, glifosat kimyasalına e, direnç geliştiren e, türlerin ortaya çıkmış olması. Bir de böyle bir zararlığın. şey var tabii. Tabii ki yani bu hı. bir şey bir yere müdahale Bir yerde müdahale olunca şey. başka bir yerden başka bir şey çıkıyor. Hı. Şimdi bu birinci sorun. Azalmadı, arttı. Bu çok tehlikeli bir durum. İkincisi, e, glifosat özellikle soya gibi e, ürünlerde, mısır gibi ürünlerde e, geleneksel olarak üretilen soya mısıra kıyasla çok daha fazla miktarda birikiyor. Yani GDOL bir bitki topraktan e, glifosatı çok daha fazla miktarda bünyesini alarak biriktirme eğiliminde. Bu da yeni bir bulgu. Ben o Diyanet'teki yazıda onu atıp da Vardı. Ettim. Evet. Daha kimyasırda çıktı. O çok da saygın bir dergidir. E şimdi yani şimdi ne konuşacağız yani bunun zaman? İşin bir kısmı GDO'nun biyolojik çeşitliliğe müdahale olması, tabiattaki işte çeşitli türler arasında gen kaşınması. Bunlar hep konuştuğumuz, yıllardır evet. söylediğimiz şeyler. Sağlık açısından birtakım işte zararları olduğuna yönelik çeşitleyen neler ama asıl mesele toksik kimyasal kullanımının zorunlu olarak bakın zorunlu. zorunlu. Kaçamıyorsunuz bundan. Artırılıyor olması. Şimdi ben şunu mesela yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, Türkiye'ye ithal edilen soya, mısır gibi ürünlerde glifosat kalıntısı analizi mutlaka yapılmalı. Bunu yapabilecek e, laboratuvar e, ve merkez var mı? Seninle zannedersem Akdeniz Üniversitesi'nde e, ön ayak olmuştun. Gıda güvenliği ve tarımsal araştırmalar merkezi kuruldu. E, evet. Bu, bu laboratuvar veya Türkiye'nin başka yerlerindeki bir takım merkezler bunu yapabilecek kapasitede mi? Yani Akdeniz'deki laboratuvar, ben kendi kurduğum için biliyorum, peskitler konusunda yapılabilecek her analizi üst düzeyde yapan bir yerdir. Hı hı. Diğer yerlerde de yapılabilir yani. İşte Tarım Bakanlığı'ndaki laboratuvardan büyük bir kısmı glifosat analizini yapar. Hı hı. Özel laboratuvar. Çünkü yeterli cihaz ve donanım var. Bunu yapmak gerekiyor. Çünkü işin bir kısmı bu. Ne kadarlık bir kirlenmeye maruz kalıyor bu gıdalar ve biz ne kadar kirli gıdaları ithal ediyoruz glifosatla kirlenmiş. Hı hı. Ama glifosat bizim ülkemiz tarımında da çok kullanılıyor. Bunu ben hep defa eten Sen söylüyorum. Sen yazdın ben. da bu konuda. Çok yani bu, buna özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi e, istersen hani konuyu çok e, dağıtmadan şey tamam. söylemiş olalım. E, bizim yapılması gereken e, şeylerden bir tanesi bu m, bir kere GDO Bu maruziyet nedir? Yani gıdalarımızda GDO hangilerinde var? Soyanın girmiş olduğu hı hı. ürünlerden söz ediyorum. E, e, bakanlık ...bu kaçağın müferit olduğunu söyleyecektir ama... ...gıda güvenliği dediğimiz şey idealdir. Piyasada %100 asla sağlamak mümkün değil. Yani hiçbir ülkesinde de yok. Ama olabildiği kadar yani bu ideale yaklaşmaya çabalamak lazım. Bunun evet. için neler yapılmalı? Bir kere biz bu işin içerisinde olan insanları bir tarafa bırakalım. Biz zaten çok zor hani bakanlıktan bir veri elde etmek, bir şey sormak... Doğru, şeffaflık atletleri. Hiçbir şey yok. Hı hı. Şimdi kamu adına yürütülen... Çalışmalar var bu GDO ekmekte meselesinde olduğu gibi yani birilerinin çıkıp işte bakanlığın çeşitli fırınlardan ekmek topladı ve şu an analiz ediyor. Sonuçlarını evet. açıklayacak diyecek ki doğru veya yanlış neyse. Ama GDO işin bir tanesi toksik kimyasal kalıntıları bir diğeri işte ekmekte geçen hafta bütün hafta tartışıldığı ağartıcı meselesi var veya yok ayrı bir şey. İşin bir kısmı hı hı. mevzuatın izin verdiği veya vermediği. Yüzlerce, binlerce toksik kimyasal madde var. Bunlarla ilgili bakanlık bir takım çalışmalar yapıyor. İfşa ediyor. İşte bakın şu üründe şunu bulduk. İşte e, margarin içerisine o ok katılmış. Et köftesinin içerisinde eşek eti çıktı gibi falan. Evet. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunları söylemesinin hiçbir anlamı yok. Veya biz yılda bir milyon tane gıda analizi yapıyoruz diyor. Bunlar hikaye, hikaye kısmı. Neden hikaye? Şunu söylemesi lazım bakanlığın. İnternet dediğimiz bir olay var artık. Bir portal açabilir ve bazında hangi gıda örnekleri, ne zaman analiz edilmiş, hangi analiz yöntemi kullanılmış, bu yöntemin içerisinde hangi e, hak sağlığı açısından önem arz eden e, maddelerin tayini yapılmış, belirlemesi yapılmış. Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ve bizim hala bunları bilmiyor olmamız kamu sağlığı adına gerçekten bir zul. Bu kurumların Sağlık Bakanlığı gibi, suları kontrolle mükellef bir kurumdur. Evet. Dünya Su Günü'ydü önceki gün, onda da evet. bir yere gelmiş şöyle sularla ilgili ne biliyoruz Mehmet Hanım? Hiçbir Hiç şey, şey bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani kimyasal 148 tane sularda mutlak surette mutlak surette kimyasal izlemesi yapılan kimyasal maddeler var. Bunların hiçbirisini şu an Sağlık Bakanlığı yapmıyor. Yani buradan da onu söylemiş olalım. E peki ne olacak biz yani e, nereye gideceğiz yani buradan bilmiyorum. Hani Bunları yapan ülkeler var mı? Kuşkusuz var tabii yani planlayan eden. Dolayısıyla bu şeffaflık meselesi önemli. Neden önemli olduğunu bir tek basit örnekle anlatacağım. Tamam. Bakın her 6 e, ayda bir bakanlık firma teşhiri yapıyor. Diyor ki şu firmanın şu ürünü şunları bulduk biz falan falan. Tamam. En azından hangi firmanın kötü üretim yaptığını görüyoruz. Buna ekmeğe soya, gevdoğulu soya katmak da olabilir. Başka bir şey de katmak olabilir. E, ama bu, bu bize çok şey söylemez. Mesela şöyle düşünelim. Biz bazı sucuk ürünlerinde eşek eti bulduk Dediğini varsayalım Yani o soya katılmış da olabilirdi Soya proteinli bir şey niyetinde. E yani eşek eti yedinizde Size hiçbir şey olmaz Yani ateti eşek eti dünyada milyonlarca insan yediği bir şeydir Mesele şu bunu, bunu söylemenin ötesinde O üründe diyelim ki sucuk ürününde Antibiyotik kalıntısı bakıyor musun Hayvancılıkta çok kullanılıyor çok. E, Nitrozamin dediğimiz Kanserojen bir kimyasal madde var Ona bakıyor musun Farmakolojik esaslı preparatların yani hayvancılık besici hayvancılığında kullanılan e, çeşitli in, ilaçların antibiyotik antimikrobiyal, antiparazitel vesaire yüzlerce bu ilaçlar bunlardan hangisine bakıyorsun asıl sağlık için kritik sorunlar bunlar şimdi milyon analiz yaparsınız milyon tane yaptığınız analiz sadece bu böyle at eti eşek eti yemek tarzı onun için de o var mı bunun için de bu var mı tarzı bir şey var, bu, şey var. tabi kamu sağlığı adına hiçbir şey anlatmaz bunlar. Şeffaflıktan, açıklıktan kastettiğimiz şeyler o. Yıllardır söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama... E, bir ceza yaptırım da yok e, galiba değil mi? Var mı? Yani ya cezayı yaptırımlar var. E, yani şimdi burada mesela bu, bu Gevdoğlu soy öğreten yer biraz afşede olduğu için başı derttedir. Ama ben bununla ilgili bir çalışma yapmıştım önceki yıl. Bu son beş yıl içerisinde bakanlığın e, her altı ayda bir işşa ediyor. işte bu firmada bunu bulduk isim isim veriyor firmaları. Ben o, bütün o dökümleri çıkardım 7-8 tane işe yan yana koydum. Dedim ki 4-5 sene içerisinde e, ne yapmış bu firmalar? Ya yani, Sütle ilgili firmalar var. Aynı firmalar ve şey olmuş, teşhir edilmiş. Yani 2013'te bir hile yurda yapmış. Bakıyorsunuz 2015 listesinde de var. 2014'teki bir e, etle ilgili bir firma. Bakıyorsunuz bir sonraki 2-3... E, sene sonraki listede var. Yani demek ki bu böyle cezai yaptırım falan filan çok da işe yaramıyor. Evet. Yani. En önemlisi e, halkın yani kamuoyunun bilinçlenip bu talepte bulunması. Çünkü e, bir, birkaç şeyde hani bu gibi hikayelerde haberlerle gündeme geliyor. Sonra e, zaten e, öyle de bir gündemimiz var ki malum e, her şey unutulup gidiliyor. Belki de e, onu öncelikle harekete geçirmek lazım değil mi Bülent? Şimdi artık programın e, sonuna geldik. Sonuna da güzel. Geldik. ...bilgi dolu bir konuşma oldu. Çok çok teşekkür ederim ama... Sağ e, çok sağ olun. Bir, bir, son bir dakikada eğer söylemek istediğim, Hı. vurgulamak istediğim bir şey varsa... ...onu da alalım ve sonra da e, veda edelim. Hemen söyleyeyim o zaman. Tamam. Bir kere gıda güvenliği meselesi teknik bir mesele değil. Halk sağlığıyla ilgili bir meseledir. Ve halk, işte, kimi kastediyorsak... ...herkes kendi oturduğu, çalıştığı, ürettiği yerden baksın meseleye... E, Gıda maddeleri üretiminin kendisine dahil olduğu, dahil olmak zorunda olduğu mesele olduğunu düşünsün. Yani bizim adımıza birileri gıda üretecek, devlet onları kontrol edecek. Böyle bir anlayış yok. Bundan evet. bir an önce kurtulmamız lazım. Biz kendi çıkarımızı, çorumumuzu, çocuğumuz için, işte yarınlar için neyse, sağlıklı bir iklim çevre için e, bu işin peşinde olmamız gerekir. Çok teşekkür ederim Bülent yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Çok Görüşmek sağ olun. Çok üzere. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere Ekonomi Ekoloji'de. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji